Merhaba, WWF'in 2007'den beri düzenlediği Dünya Saati Kampanyası, 29 Mart Cumartesi günü tüm dünyada 20.30 21. ile 21.30 saatleri arasında gerçekleştirildi. Yeni Zelanda'dan başlayıp Tahiti'de sona eren 157 ülkenin katılım sağladığı hareket için 7 kıtada birden ışıklar kapandı. WWF Türkiye'nin ülkemizdeki ayağını organize ettiği etkinlik kapsamında İstanbul'da Boğaz Köprüleri, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Ayasofya Müzesi, Küçük su Kasrı ve Beykoz Kasrı gibi birçok sembolik yapı bir saatliğine ışıklarını kapattı. Bu yıl ayrıca ilk defa kampanyaya katılan Ahmet Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii, Nuru Osmaniye Camii ve Yeni Camii de ışıklarını kapatarak Dünya Saatine destek oldu. Bu yıl dünyaya olan sevgini göstermeye var mısın diyerek yola çıkan kampanya www.dünyasaati.org sitesinde bireylere ve kurumlara ulaştı. Binlerce insanın ''Varım'' diyerek ve ışıklarını kapatarak destek verdiği kampanyaya 400'ün üzerinde kurum, 22 valilik ve belediye katıldı. Asuman Krause, Bade İşçil, Süalp, Burçin Terzioğlu, Erdil Yaşaroğlu, Janset, Sarp Akkaya, Serdar Kılıç ve Tanem Var gibi ünlülerin destek olduğu Dünya Saati Türkiye'de 7. kez gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu bile ışıklarının bir saatliğine kapatıldığı kampanya kapsamında Barcelona'daki La Sagrada Familia, Vatikan'daki St. Peter Bazilikası, Paris'teki Eiffel Kulesi, Londra'daki Buckingham Sarayı, Rio de Janeiro'daki İsa heykeli, New York'taki Empire State binası ve Times Meydanı, Las Vegas'ın tüm ışıkları, Kuala Lumpur'daki İkiz Kuleler, Rusya'daki Kremlin Sarayı, Mısır'daki piramitler gibi 1500'den fazla dünyaca ünlü yapı, Gömüldü. Dünya Saati'nin binlerce kurum ve bireyin çözüm ve cesaretini, kararlılığını ve birlikteliğini ortaya koymasını sağladığını belirten WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Başlak, Dünya Saati, çevre sorunlarına karşı yedi kıtayı bir araya getiren çok güçlü bir hareket. Bireylerin ve kurumların küçük büyük attığı adımlar doğal kaynaklar üzerinde yaratılan baskıyı azaltmada çok önemli bir rol oynuyor. Gücümüzün farkına varıp güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman istediğimiz değişimi yaratmamızın hiç de zor olmadığını görüyoruz. Bu etkinin daha geniş kitlelere yayılarak bir yaşam biçimi olarak benimsenmesini arzu ediyoruz. Doğayla uyumlu bir geleceğe ulaşmak için ülkemizden dünya saatine katılan tüm bireylerin ve kurumların gösterdiği duyarlılığa teşekkür ederim diye konuştu. WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Başlak. Kurak bir kış geçiren İstanbul'un son yağmurlara rağmen yaklaşık 3 aylık içme suyu kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Kanalizasyon İdaresi yani İSKİ, İçme suyu ihtiyacını karşılamak için Sakarya Nehri'nden su almaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından alınan bilgiye göre bu doğrultuda resmi çalışma yapan İSKİ Sakarya Nehri'nden günlük 10 metreküp saniye su almayı planlıyor. Uzman ve akademisyenler Sakarya Nehri'nin kirliliğini tespit eden önemli raporların var olduğuna dikkat çekerek İstanbul için sağlıklı içme suyu uyarısı yaptı. Sakarya Nehri, Fırat ve Kızılırmak'tan sonra Türkiye'nin en büyük akarsuyu olma özelliğine sahip. Yağışların beklentilerin geride kalması sebebiyle barajlarda doluluk oranı ise düşük seviyelerde. Mart ayı itibariyle İstanbul'un içme suyu barajlarındaki doluluk oranı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Meteorolojik tahminlere göre Nisan yağışları da ortalamaların gerisinde gerçekleşecek. İSKİ su ihtiyacının karşılanması için İstanbul'daki barajlara ilave Menen Çayı'ndan Düzce, Sakarya da bulunan Menen çayı bu. Su oluyor. Ancak Menen'de de suyun azalması üzerine İSKİ Sakarya Nehri'ne yakın, denize yakın bir noktadan İstanbul'a içme suyu taşımak için bir çalışma başlatmış durumda. Ancak uzman ve akademisyenlere göre Sakarya Irmağı suyu ağır metal ve kirleticiler içeriyor. Çünkü Ankara ve Eskişehir Porsuk Çayı başta olmak üzere nehir güzergahında yerleşim ve sanayi tesislerinin atıklarının Sakarya Irmağı'na karışması söz konusu. Suda biyolojik arındırmanın mümkün olduğuna ancak ağır metallerin temizlenmesinin çok zor bir süreç olduğunu işaret eden uzmanlar bunların hesaba katılarak su transferinin gerçekleştirmesi gerektiği uyarısında bulunmuşlar. Tortomi ilçesine bağlı Serdarlı Bağlarbaşı ile Pehlivanlı beldesinden geçen Katıklıçayı üzerinde 2009 yılında 3 ayrı HES kurulması kararlaştırılmış. Bu HES'ler için ilk önce bilirkişi heyetinin incelemesine göre ÇED gereklidir. Raporu verilmiş. Sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ikinci bir bilirkişi kişi raporu yapılmış. Bu da gerekli değildir demiş bu sefer. Çed gerekli değil raporuna dikkate alan mahkemenin verdiği karar yöre halkı tarafından temiz edilmiş. Heslerin yapımına 2011 yılında Ekim ayında başlanırken danıştay birinci idaresi dairesi 16 Mayıs 2012 tarihinde verdiği kararla Erzurum ikinci idare mahkemesinin aldığı kararı bilir heyetlerinin yeterli ve gerekli uzmanlığa sahip. Olmadığı gerekçesiyle bozmuş. Danıştay 14. dairesinin kararı üzerine 5 ayrı üniversiteden oluşan bir yeni bilirkişi heyeti bölgede inceleme yapmış. Erzurum 2. İdare Mahkemesi de bu sefer bunu dikkate alarak Ödük Vadisi Katiklikçiye üzerindeki 3 ayrı HES yapımını iptal etmiş. Son bilirkişi raporunda hafriyatın rastgele çevreye bırakıldığı yöredeki yüksek eğimler yüzünden geçici depolamanın Heyelan riski ortaya çıkardığı ve bu yığınların otoyol ve yerleşim alanları için tehlike oluşturduğunu projenin tamamlanmasının ardından bölgedeki ana geçim kaynağı olan tarım sektörünün önemli düzeyde etkileneceğini belirtmiş. Bir kişi raporunda tarım yetirince yapılamadığı için bölgeden göçün artacağı ve HES'in çalışmaya başlaması durumunda ise suda çözülmüş oksijen miktarının azalacağı belirtilmiş. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle Esenkan'ın.